sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah bizleri ateşe girecek amel işlemekten beri buyursun. Cennete girmeyi, cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi nasip etsin. Sohbet dizisinde bugün aynı seviye devam olan cahillikten Allah'a sığınma mevzusunu işlemeye çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış tasip etsin. Ders silsilesini şöyle dikkatlice geriye doğru bakıp da incelediğimizde ahlak, yani insandan sudur eden İslam'ın imanla alakası çok büyüktür. Yani insan tasdik ettiği, inandığı, kabul ettiği bir şeyi gerek dilinde, gerek gözünde, gerek düşüncesinde, gerek hayata bakışa, gerek e, ahirete bakışta, yani inancında, ticaretinde, hepsinde ne yapması göstermesi gerekir. Ve bir insanın kendisinden sudur eden hal ve hareketleri neyse insanlara da ne yapılır? Buna göre muamele edilir. Yani Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara bulundukları hal üzerine ne yapın? Muamele yapın diyor. Bu muameleyi düzgün yapmadığında ya küstürürsün ya kızdırılsın. Ama herkese bulunduğu hal üzerine amel edersem bunda hiçbir sıkıntı ne yapmaz? Olmaz. Yani hak sahibine hakla her zaman verilmeli. Sohbetlerin içinde kıssalardan almamız gereken dersler veyahut İbrahim aleyhisselam da sizin için güzel örnekler vardır. Meselesinde bir aile yapısı, bir toplumda bir gencin takılması gereken durum toplum inanmıyorsa putperest müşrikse senin o toplumdaki çaba ve gayretin nasıl olmalı? Aile ebeveyne karşı durumun nasıl olmalı gibi birçok sohbetler işledim. işte bugün de e, cahillikten Allah'a sığınma diye bir mevzu işlemeye uygun gördüm. Önce istiaze nedir? Arapçada arz eden, türetilmiş bir mastardır. Azdıran, zarar veren ve tehlike arz eden, amel ve güçlerden Allah'a ve onun dinine iltica etme, hicret etme, yani kötülüklerden, her türlü tehlikeden beri olma, sığınma manasında. Mesela, e, Muska takan insanlar üze taktı derler. Yani şifa maksadıyla, kötülüklerden korundu derler. Hiç bu. İstihaze eden mümin, bütün insan, cin, şeytan görünen, görünmeyen şer güçlerden Allah'a iltica etmesidir. Ve sığınma da müminin nedir? Bir kalkanıdır. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi o kovulmuş şeytanın şerrinden ne yapın? Bana sığınır. Müminin de allah Teala'ya sığınmakla zayıf ve korunmaya muhtaç olduğunu itiraf etmesidir. Yani aynı zamanda da bu nedir? Biz tevhittir. Düşün şimdi insan sağlam ev yapıyor. Yani bugün apartman diyelim. Çelik kapı takıyor. Kamera koyuyor. Kapıya da içeriye geliyor vuruyor kapı kapıyı yatıyor Korunduğunu zannediyor halbuki acizdir hırsız ne kapı dayanır ne de baca dayanır veyahut açık sahrada olan bir yere işte veyahut ormana ağaçların üzerine kulübe yapmalar betondan evler yapmalar vesaire bunlar hiçbir zaman insanı ne yapmaz, korumaz geçici bir nedir bir baranaktır. Allah'a sığınmaysa kişinin Allah'a karşı aciz bir varlık olduğunu itiraf etmesidir. Bunu insanın güzel anlaması e, ve akıl etmesi gerekir ki korunmaya muhtaç olduğunu itiraf etmekle aynı zamanda da Allah Azze ve Celle'nin güç ve kudret sahibi olduğunu nedir? ikrar etmesidir. Hani namazdan sonra la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz ya işte bunun tecellisini, amellerinden müminin ne yapması? Yapması gerekir. İstihazen i̇şte müminin şeytan ve şeytan avanesine karşı dik duruşunu da ifade eder. Bu bakımdan tüm meşru eylemlere girişmeden önce Allah'a sığınma müminin nedir? Birinci alamet olması gerekir. Düşün Kur'an okuyorsun ya Allah'ın kitabını bunu bile okurken Allah Azze ve Celle kovulmuş şeytanın şerrinden ne Allah'a sığındı. Demek ki Allah'ın ayetini bile okurken böyle yapmamız gerekir. gerekiyorsa artık diğer işleri sen düşün. Kur'an istihaze edilmesi ve korunması gereken iki tehlikeye işaret eder. Birisi Felak ve Nas suresinde gelir ve diğer yerlerde geldiği gibi şeytan ve onun şerrinden. İkincisi ise cahiller guruhu olmaktan. İki yerde çok önemli işaret eder. Birisi eğer şeytan seni fiklerse, seni dürterse hemen Allah'a Öbürü ise cahiller guruhundan olmaktan Allah'a Bu ifade yani ikisi şeytan ve cahil olma birbirinden tehlikeli iki şer ve mümin için çok tehlikelidir. Bunun için Allah'a sığınma bize ne yapılıyor? Emrediliyor. Bugün inşallah şeytan bölümünü değil de cahiller arasında yer almanın tehlikesini ve ondan Allah'a sığınmanın üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi Kur'an'da cehil kelimesine baktığımızda cehlin türevleri var. Cahil, cehul cehalet, cahiliye kelimeleri geçiyor. Şimdi cahil kelimesine baktığımızda bu ne demektir? İlimsiz, bilgisiz kişi demektir. İlimden mahrum kalma manasında geliyor ki, Kur'an'da da cahil kelimesi üç manada kullanılıyor. Bir, kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam der, geçerler. Bu ayette beyinsiz ve kendini bilmez manasında. Yani her türlü bilmezlik cehalettir. Müslümanın cahile iltifat etmemesi, yüz çevirmesi, bu nedir? Kullanılan manalardan bir tanesi. İkincisi ise de ki ey cahiller bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Ayetinde olduğu gibi müşrik anlamındadır. Cahil. Yani Allah'a eş koşan imanına zulüm bulaştırandır. Bu nedenle İslam öncesi Mekke ve Medine'ye şirk toplumu anlamına gelen dar şirk denilmiştir. Cahilliğin bir türü de şirk ve onun türevlerine özenme. Üçüncüsü ise bilmeyen kimseler ifretlerinden dolayı onları fakirleri zengin zannetirler ayetinde olduğu gibi bilgisiz ve gafil kişi manasında. Yani bu da toplumun kullandığı kelime manasıdır. Aleyküm Gel, Hoş geldin. Hoş bulduk. Demek ki cahil bir, iki ve üç manası var. Sataşan, bilgisiz, gafil insanlar, müşrik insanlar ve hakikaten beyinsiz, anlamayan insanlar var. Cehil mastarının mübalağası olan ismi faildir. Doğrusu insan çok zalim, çok cahildir ayetinde geçtiği gibi buradaki cahil de aşırı gide, Bilgisizlikte, ilimsizlikte aşırı gide ve huy ve hasletlerde dur bilmeyen manalarına geliyor. Yine cehalet Arap dilinde Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de, sonra da tezelden tövbedenlerin tövbesinde, e, tövbesi dairesinde geçtiği gibi bilgisizlik, gaflet, inanç zafiyeti, saldırgan gibi anlamlara gelir. Yani e, usulde de bir kaydı vardır kardeşler, kişinin bilgisi nispetinde tövbeden neyi vardır? Mahrumiyeti vardır. Cehaleti nispetinde tevbe etme hakkı vardır. Yani düşün, cahil birisi bir e, bilmeyerek bir amel işlese ona doğruyu anlat öyle mi ya tövbe ya vallahi ben böyle yapmak istemedim gibi samimi itiraflarını görürsün. Ama bilerek, isteyerek yapan birine doğruyu anlat ha, o senin anladığın gibi değil bu böyle değil, şu şöyledir diye ne yapar birçok teviline gider ne tövbe etme yoluna gider ne de tövbe eder. Edemezler. Çünkü bilerek isteyerek yapmıştır. Aynen iblisten Adem aleyhisselam kıssasına baktığımızda iblis Allah Azze ve Celle ben sana iki elimden yarattığım halde secde et dediğim halde neden secde etmedin diye ne yapıyor? Kendi soruyor. Ne diyor? Bilerek, isteyerek secde etmediğini itiraf ediyor. Ben önce yarattım, onu sonra. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyerek ne yapıyor? Kendini üstünlük derecesine getiriyor. Secde etmemesini kendi aklına bağlıyor. Ama Adem aleyhisselama bakıyorsun, yasak ağaca yaklaşma dediğinde iblis onları kandırıyor, yasak ağaca yaklaştırıyor, yani günah işletiyor. Adem'den hava şaşırıp kalıyor. Ve hemen Allah'a rica ediyorlar. Ya Rabbi hava ve biz ikimiz andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olduk. Eğer sen bizi bağışlamazsan biz helak olduk diyorlar. Yani hemen tövbe yoluna gidiyor. İşte cehalet meselesinin bir manası da neymiş? Bilmeyerek gafile yapılan günah vardır. Bu da cahilliktir. Buna göre demek ki her günah cehalettir. Her günahkar da cehalet işlemiştir. Ne var ki? Müslümanlar cahil, değildir. Çünkü cahil kalıcı bir vasıftır. Cehaletle karışık bazı eylemler karışabilir. Mümin hata ya da günah işlediğini fark edince beşer olması sebebiyle ayette ne diyor? O takvaya erenler var ya, şeytan onlara dokunur da hani bir günaha sevk ederse, hakkı hatırlayıp hemen Rab'larına ne yaparlar? Dönüverenler diyor. Demek ki cehalet kalıcı bir sıfat Müslümanın şiarı neymiş değil. Hatasından gördü mü doğruyu hemen ne yapacak? Dönecek. Yine cahiliye kavramlardan bir tanesi de cahiliye Allah'ın indirdiği hükümleri kabul etmeyip bunların yerine insanların ortaya koydukları hükümleri, düşünce sistemlerini tercih etmektir ki bu da cahiliyenin sistemlerinin üzerine kurduğu e, en büyük pisliklerden bir tanesidir. Yaşadığı toplumda bu tür yaşayan insanlara gidin, yani Allah'ın indirdiğini kabul etmeyip de kendi koydukları kanun, sistem neyse bununla yaşayan, hangi topluluğa giderseniz gidin, hiç kimse bu topluluğun koyduğu bu kanunlardan hoşluk değildir. Herkes itiraz içindedir. Yani bir kesim hoşuna gitse de büyük kesimin hiçbir zaman hoşuna gitmiyordur. Ve demokrasi diye insanlara yurt durdukları bu kelime bu sistem güya halkın kendi kendini yönettiği sistemler dedikleri değil. Aslında çoğunluğa rağmen azınlığın çoğunluğa hükmettiği hatta ezdiği sistemlere demokrasi sistemi denir. Bunlar da artık hangi izim olursa olsun hiç fark etmez. Onun adını kullanarak insanlara baskı yapmaktır. Ve koydukları kanunlara bakın işte özgürlük derler, halkçılık derler, düşünce özgürlüğü. İslam'ın önüne hep koydukları bunların nedir? Maddelerdir. İslam bir kere insana fıtrat özgürlüğü veriyor. Anlatabildim mi? Ve Allah diyor ki isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. diyor. Ama İnanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfresin. Yani kafirsen açıkça kafir ol. İman ediyorsa açıkça ona iman ettiğini söyle. Yani cahiller grubundan olmadır. Ama cahiliye sistemleri de her zaman zulüm ve şirk üzerine sistemlerini ne yapmışlardır? Kurmuşlardır. Yine kardeşlerim, cahiliye kavramı münafık kavramında olduğu gibi İslam öncesi cahiliye dönemlerinde kullanmayıp ilk olarak Kur'an tarafından kullanılan bir kelimedir bu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu çok kullanmış ve Ömer'in cahiliyeyi bilmeyen bir kesim ortaya çıkınca İslami şiarlar yavaş yavaş hayattan kaybolacaktır. Ve cidesi şerrinden korunmak gayesiyle cahiliyeyi öğrenmenin önemine vurgu koymaktadır. İslam diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmik, ilmik, sökülüp ne yapacak? Gidecek. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam'dan hiçbir eser ne yapmayacak? Kalmayacak. Bu müslümanlardan. Ve öyle bir zaman gelecek ki o günün yaşlı erkek ve kadınlarına siz dinden ne biliyorsunuz diye sorulduğunda onlar ne diyecek? Biz atalarımıza yani yaşlılarımıza La İlahe illallah sözünü söylerken eriştik. Biz dinden başka bir şey bilmiyoruz diyeceklerdir. Düşünün. Yani insanlar o kadar cahiliyeye düşecek ki İslam'ı o kadar e, istismar edecekler ki dinlerini öğrenmekten o kadar beri duracaklar ki bir kelime kaldı. Bu da daim. Var. Şimdiki toplumu düşünün. Kendi nefsinizi düşünün. Her ne kadar öğrenirsek öğrenelim gelecek nesillerin de korunması gerekir. Nesiller bize ne verdik? İnancımızı ne kadar hayata geçirebiliyoruz? Nesillerimize ne kadar öğretiyoruz? Evimize bu İslam'ı ne kadar sokabiliyoruz? Daha sonraki gelecek nasıl olacak? Veya toplumda biz yüzde kaç Yani şöyle baktığımızda çoğunluk neye inanıyor? İnanıyorum denen kesime bakıyorsun. Hakikaten birlik ve beraberlik var mı? İhtilaf ettikleri konuları neyle çözüyorlar? Bu ilmin, cehaletin nerelerde olduğunu açıkça ne yapar? Gösterir. Düşün bir meselede bile e, bir soru soruyorsun. Yani 50 tane cevabı geliyor. Halbuki o sorunun bir cevabı olur. İkinci cevabı nedir? İhtilafa yol açar. Üçüncü artık daha fazla dördüncü iş karşısız gider. Evet. Kur'an-ı Kerim cahiliye kavramını İslam karşıtı olarak kullanmış. Ahlakta, adet ve geleneklerde, ailede hüküm vermede cahiliyet söz konusudur. Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi saçılmayın ayetinde cahiliye ne yapıyor? Gündeme geliyor. Şimdi ilk dönem cahiliyesi, eski dönem cahiliyesi olmak üzere ayette ne yapıyor? İkiye ayrılmış. Şimdi ayet mefhumu muhalefiyle yeni ya da sonradan gelecek bir cahiliyenin söz konusu olduğunu işaret ediyor. Ve günümüzde görülen gelenek, adet, eğitim, ahlak ve ahkamın çoğu hep ne yapıyor? Cahiliyeyi temsil ediyor. Allah diyor ki evleriniz dostudur. Kime? Kadınlara diyor. Şimdi bir toplumu eğiten, çocuklarını yetiştirip topluma sunan ki, Ama Ana hangi kültürle yetişmişse çocuğuna da verdiği nedir? Eskiden aldığı, yeniden aldığına aynısını veriyor. Ben mesela Sincan sohbetlerine geldiğimde hatırlarsa İbo'nun küçüğüydü çocuk o zaman. İbo diye bağırıyordu. İbo yani e, çocuğu çağırdım gel bakayım. Anan dedim babanı nasıl çağırıyor dedim. İbo diyor. Aynı çocuk da babasını annesinin kocasına hitap ettiği gibi çağırıyor. Yani çocuk e, sadece şunu yap bunu yap lan eğitilmez. Gördüğünü aynen ne yapar? Resim gibi çeker. Akşama kadar gördüğü anası babası değil ki. Yani bazı meslek grupları, istisna hep ne yapıyor? Anasını görüyor. Ve anasındaki bilgi, ilim, birikim neyse aynısı da ne yapıyor? Çocuğa nüfuz ediyor. İşte evlerinizde oturun, eski cahili adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Ayetinin dikkat çektiği gibi cahiliyenin ilk belirtisi çıplaklık kültürüdür. Ve Allah diyor azze ve celle Cennet'ten ilk Adem ve Hava olduğunda ne yapmıştır? Şeytan onlara avret yerlerini göstermiştir. Ve ilk kültürde nedir? Çıplaklık kültürü. Ve dikkat ederseniz Allah Resulü Hanicci sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı anlatmaya başladığında Mekke'de hacca gelen kadın ve erkekler Kabe'de tavaf ederken çırı çıplak tavaf ederlerdi. Ve burada utanma yok derlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar şeytan insanlara ne yapmış? Aldatmış. Hem de hacca geliyor, tavaf ediyor ve çırılçıklar. Şimdi insan tabii vahiy haber veriyor. Şek şüphe olmaz. Fakat insanın İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi kalbi mutmain olsun. Olayında olduğu gibi. Şimdi insan hiç hayret etmiyor. Bak bugün fıstık güzeli, karpuz güzeli, kainat güzeli, bilmem ne güzeli diye kadınları toplayıp hem de genç kızları ne yapıyorlar? Çırı çıplak sayabiliyorlar. Ve herkes de bundan memnunluk duyuyor. Ben niye birinci soyunmadım deyip de üzülüp ağlayanlar bile nedir? Bak. Bakın eski cahili adetleri günümüzün cahili adetleri. Değişen ne olmuş? Hiçbir şey. Biraz daha topluma yayılmış. O gün belki belli bir merkezde Sadece kısıtlı insan görüyordu. Bugün teknoloji sayesinde küçücük bir yerde yapılan pisliği bütün dünya ne yapabiliyor? İzleyebiliyor. Sonradan da izleyebiliyor. Yani sadece o ana hasta ne yapmıyor? Kalmıyor. Demek ki cahiliye tüm kurum ve kuruluşlarıyla çıplaklığı özendiriyor ve ona davet ediyor. İffeti pazarlama konusu yapıyor. İnsanlarda kişiliği değil, dişiliği ön plana çıkarıyor. Ve iffet pazarlama konusu kalplerine taasubu, cahiliye taasubunu ne yapıyor? Yerleştirmiştir. İşte ayette cahiliyenin küfür ve yanlışta ısrar etme özelliğini gündeme getiriyor. Bugün açık olan birisine kapan dediğinde onun taasubla, ısrarla üzerinde durduğunu görürsün. Hep cahiliyetle. Neden açıldığını sana izah edemez. Neden kapanma ihtiyacındaysa zorladığını, zorlandığını, kapanma ihtiyacı hissetmediğini sana ne yapımız? Yine itiraf edemez. Bu da cahiliyenin özelliklerinden. Yine kardeşlerim, cahiliye toplumları, erdemlik, hizmet ve takva gibi değerler üzerine değil, sınıf, ırk ve rengi esas alır. Vahdet yerine, birlik yerine sınıflaşmayı dayanışma yerine ayrışmayı ve kavgayı ne yapar ön plana çıkarır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve gelmiş olduğu topluma bakın. Orada da aynı sistem yok muydu? Arapların zenginleri, fakirleri, siyahları, beyazları vardı. Hep bir sınıf kavgası vardı. Ve hala da günümüzde bu nedir? Mevcut. İslamsa geldi asabiyeti yani ırkçılığı komple ne yaptı? Kaldırdı. Sadece ümmeti, vahdaniyeti gündeme getirdi. Ama cahiliyet sistemleri hiçbir zaman birliği, beraberliği ne yapmak istemezler. Ve cahiliye toplumlar her zaman kavgalıdır. Bakın ortada bugün ne yapıyor? Kaynıyor. Ne meseleden? Allah davasında. Avrupa aynı şekilde. Amerika yine aynı şekilde. Türkiye de aynı şekilde. Her yerde bir kavga, şu kadar öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ne kavgası bu? Yani neyin kavgası? Hep asabiyet, kılıkçılık kavgası. Başka bir şey yok. Ve cahiliyenin sergilendiği alanlardan birisi de ahkamdır, yani idaredir. Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Bu ayet İki türlü idarenin varlığını ortaya çıkarıyor. Bunlardan birincisi Allah'ın ortaya koyduğu ve razı olduğu ahkam ve idare. İkincisi de onun dışındaki idare ve biçim. Allah'ın ahkamı fıtratı esas alır. Cahiliye ahkamı uygulamada ahkam koruyucuların özelliklerini ortaya koyar. Yani intikam vardır, kin vardır, haset vardır, kavga vardır, savaş vardır. İslam'daysa yoktur. Fıtrak vardır, ahlak vardır, hedef vardır, birlik vardır ve bir insanın yani bir inananın bir inanana üç şeyini ne yapar? Haram kılar. Kanı, namusu ve malı. Kanına göz dikersen kanından ödersin. Namusuna göz dikersen canından ödersin. Malına göz dikersen bedeninden bir kesimin kesilmesiyle ödersin. Yani muhakkak diyeti nedir? vardır ve ağırdır. Ama cahiliye sistemlerinde bunların hiçbirini ne yapmaz? Korunmaz. Cahili, cahiliye cahiliye psikozuna baktığımızda kardeşlerim, cehalet hep uyuşturur. Bu uyuşturmanın neticesindedir ki cahil insanlar din adına helalları haram, haramları helal kılarlar. Masumları suçlu, suçları da masum ilan ederler. Kimileri cibeleri kaldırır, kimileri yeni fazlar ortaya koyar, kimileri insanları tekfir eder, kimi bidat çıkarır, kimi fasıktır, kimi de birbirlerini fasık ilan ederler. Ve cahiliyette dinden, dünyadan hatta kendisinden yaratılış gayesinden habersiz yaşar. Ve cehalet, karanlık, taklit, illet, zillet ve ölümdür. Bu bakımdan cahil zelildir. Ruhu karanlıktır ve o cahil yürüyen bir ürüdür. Hep taklipten geçer. Etrafındaki iki kişiyi toplar, onlara lider olmaya çalışır ki bütün fırkalara bakın böyledir. Ve artık o fırkanın, o grubun korunması ve rahat nefes almasına çalışır. Halbuki Allah Azze ve Celle Müminin Suresinde ne der? Sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini bölük bölçük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır. Diyor. Demek ki bu inanan insanların cahil olanlarının vasıfları. Birisi çıkıyor, ben davetçiyim diyor. Belki 20 sene davet ediyor. Kendi hayatıyla davet ettiği şey arasında yakından uzaktan bir ilgi alaka yoksa, o nasıl davetçi olur? İçi başka, dışı başka olana ne derler? Münafık derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine bak, anlattığı ile yaşadığı arasında santim fark var mı? Yok. Yok. Eğer bir insan Kur'an ve sünnet diyorsa, Kur'an ve sünneti anlatıyorsa, Örnek olarak Allah Resulü'nün yaşantısında hayatına ne yapacak? Geçirecek. Çünkü ilim, ameli, amel daveti, davet de gelecek bela ve musibetlere sabrı gerektirir. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda, yaşadığımız özellikle şu Türkiye'de davetçiyim diye ortaya çıkan insanların bakın ahlak diye bir şeyler yok. Amel diye hiçbir şey bulamazsınız. Sabrettikleri de güya kendilerinin yanlışlarını gündeme getirdiğinde dört 5 tane etrafındaki şakşakçının sana falan şunu dedi buna dedi olsun ben seslenmiyorum deyip de güya ona sabrı Halbuki pisliğinin yayılmasından korktuğu için susuyor bu insanlar. Hayatlarında İslam diye bir şey yok. Veyahut da yaşantıları gözükmesin bilmesin diye ta dağın başına kadar kaçmışlardır. Kimse görmez. Sadece gidip geldiğinde görürsün. O da gidip geldiğinde yorgun gidersin, yorgun dönersin, bir saat ya da iki saat. İki saat görmenle senin onun İslam'ı yaşantısını oldu, ne yapamazsın? Anlayamazsın. Bu insanlarla bu davet ne yapmaz? Gitmez, iflas eder kardeşler. Çünkü kendileri cahil. Cahil olan birisinin yetiştireceği de kendi gibi cahil bir topluluktur. Cahil topluluk da aynen burada belirttiğimiz gibi zelildir, ruhu karanlıktır, yürüyen ölüdür. Bakın tarihte haşeviye adında bir azınlık gündeme gelmiş, yaşamışlar. İlmi, delili araştırmayı dışlamış bu haşeviye ve tahkik ve araştırmayı hoş karşılamamış, haram olarak algılamış, ilim tahsilini gereksiz görmüşler ve kendilerini helak ettikleri gibi başkalarının da helak olmalarına sebep olmuşlar. Haşeviyeden denilen topluluk. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda tasavvuf dediğimiz bir kanat vardır. Onlar da aynı şekilde bu noktadan gider. İlim gerekmez. Şeyhin karşısında bir ceset gibi olacaksın. Sessiz ölü gibi olacaksın. Ve her gün ölüm tefekkürü yaptırırlar. Ya yani insan her gün kabre girdiğini, öldüğünü, insanların gelip etrafında ağlaştığını, şunu bunu gördü mü ne yapar? Kafayı yer ya. Her şeyden soyutlanır. Halbuki Allah Azze ve Celle benim size verdiğim nimetlerden ne yapın? İstifade edin. Helal helal bilin. Haramı haram bilin. Bu yollarda ne yapmayın? Sapmayın. Evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzdan iftihar edeyim, övüneyim diyor. Halbuki bunlar evlenmeyin, ilim etmeyin, cahil olun. Bu gibi. Niye? Cahil. Çünkü alim gördüğü, şeyh gördüğü insana hata ne yapamaz? konduramaz. Ama sahabelere bak, Ömer'e dahi sırtındaki giysinin hesabını ne yapmışlar? Sormuşlar. Emirleri teyemmüm ederek namaz kıldığını görünce onun ihtilam olduğunu ve gusül etmediğini görmüş gitmiş peygambere ne yapmışlar? Şikayet etmişler ve doğrusunu öğrenmişler. Yani hiçbir şey gözlerinden sakındırtmamışlar. Sadece kendi ahlakıyla olan meseleleri örtmeye çalışmışlar ve onun için hayırda dua etmişler. Ama dinleriyle alakalı yaptıkları hatada kesinlikle örtbas, ne yapmamışlar, etmemişlerdir. Onun için cahilin yaptığı her eylemin fesadı iyilikten çoktur. Bir iyilik yap insana, o an için bir tebessüm eder, sonra hatırlamaz bile. Ama bir kötülük yap, Ölsen de onu ne yapmaz? Unutmaz. İşte iyiliklerle kötülükler aynı değildir. Kötülüğün belası iyiliğin belasından büyüktür. İyiliğin hayrından çok daha büyüktür. İyilik belki damla damla gider. Kötülükse ne yapar? Sel gibi sarılır gider. Ben çocuktum. Bizim mahallede işte Kerkitliler, Kızılcamamlar vardı. İkisi de i̇şte çoğunluktaydı. Kel kitlerden birkaç tanesi hep içerdi yol kenarında. Geleni soyardı bıçaklarını falan. Soygunculuk yapardı. O zaman oralar çok fenaydı. Kızılcamamlardan birine bir şey yapmışlar. Böyle yanlışlık. O da geliyor kalabalık oturuyorlardı. Kendi eşrafına söyledi. İnanın kardeşler mahallede balkalarla, gazmalarla o zaman toplum polisi vardı çevik kuvvet böyle beyaz, beyaz şeyleri vardı ne kadar insan geldi yol mol yoktu, jandarma geldi askeriye zor kiminin kafa karpuz gibi patlamış, kiminin kol kiminin bacak, kiminin göz yani ne davasına da? o geldi haydi hemşerileri o da haydi hemşerileri ya hangisi haklı Hangisi haksız? Mesele ne? Hiç araştırma, sulh etme yani haksızın haksızlığını, haklılığın haklılığını gündeme çıkarma diye ne yapmadı? Bir olay olmadı. Ve o gün kavgada elebaşı olan insanın diğerlerini çağıran insan evini barkını bıraktı. Gitti. Yani firane oldu oralar. Yaşatmadılar onu orada. oturmadılar yani. İşte cahiliyet Tarafkirlik bu kadar kötü. Günahkar bir alim ile cahil bir abid de aynı şekildedir. Allah Azze ve Celle bizleri cehaletten beri buyursun. Hariciler örneğine bakın. Cahil insanlar cihat ve davet adı altında katliamlar yaparlar. Kan dökerler. Hariciler ilim öğrenmeden ibadete, İslam'ı öğrenmeden birçok hal ve hareketlere kalkışırlar. Eğer ilimsiz ibadet olsaydı, onların abit ve zahit olması gerekirdi. Onlar kadar ibadet eden, aleyküm selam var, hariciler kadar ibadet eden, doğru söz söyleyen bir kesim zamanında yoktu kardeşler. Çünkü onlar namaz kılar, namazlarının yanında sen kendi namazını ne yaparsın hafiflersin diyor. Ben hafif görürsün. Nafile oruçlarının yanında sen kendin ne yaparsın? Küçük görürsünüyor. diyor. Bak buna rağmen onlara bu ne yapmıyor? Fayda vermiyor cahilliklerinden. Ve Hazreti Ali'yi şehit eden Abdurrahman bin Mülcem Mülcem geceleri çok ibadet eden birisiydi. Ali gibi bir baba yiğiti, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damatı olma şerefine ermiş bir sahabeyi cennetten müjdelenen bir sahabeyi şehit ettiğinde gidip Şükür secdesi yapmıştı Bu nasıl ilimdir? Bu nasıl ibadettir? Cahilliğin vardığı nokta budur Yani cahil, kör bir şeye girer ve ondan dönmez. Ali gibi birini öldürüyor, şükür secdesi yapıyor ve yine Hz. Hüseyin'i şehit ettiklerinde şehit edenler tekbirler getirmişler, seni çığlıklar atmışlardır öldürdükleri peygamberin torunu nasıl tekbir getirirsin sen? Nasıl sevinç çığlığı getirirsin? Bunlar da nedir? Hep cahilliğin getirdiği pisliklerdir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Aynen. Yine miladi 930'larda Karmatallar diye birileri var. Arap Yarımadası'nın doğusunu ele geçirdiler ve Hacer-ül Esvet'i yerinden söktüler. Memleketlerine götürdüler. Aylarca orada teşir ettiler. Yanlış ve haksız isek Ebrehe'nin ordusu nasıl oraya saldırmış orduyu yok ettiyse gelsin bizi de yok etsin deyip de söz söylemişlerdir. Bunlar cehalet değil midir? Bu nasıl ilimdir? Nasıl bilgidir? Eğer hakikaten böyle bir saldırı varsa bize de yapılsın deyip de ne yapmışlardır? Meydan okumuşlardır ki bunlar cahillikten daha da iğrenç şeylerdir. Ve 20 yıl ellerinde kalmıştır. Daha da garibi, iğrenç hareketi Allah adına hatta ona yaklaşma ve memleketlerine bereket gelsin diye o taş söküp götürmüşlerdir. Düşünün yani bilgisizliğe. Aynen öyle. Karşılaşılan musibet ve kargaşaların tamamı ya cehaletten ya da eksik ilimden kaynaklanan kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hazreti Ali'nin dediği gibi belimi iki kesim büktü. Günahkar alim ve cahil abiddir. Allah her ikisinden de bizi beri buyursun. Günahkar alimden de cahil abid olmaktan da. Cehalet ölüm ve körlük olduğundan sahibini hem komik hem de garip durumlarla karşı karşıya bırakır. Ve Onarılması mümkün olmayan hatalarla karşı karşıya getirir. Hatta tam uçurumun kenarına getirir. Yuvarlanmak üzere olan bir insanın olduğu gibi. Yani düşün şimdi normal bir yerde yürüyen, insanın başına gelecek tehlikeyle tam uçurumun kenarında yürüyen bir adamın başına gelecek tehlike nedir? O aynı değil. İşte cahillik bir adamı tam uçurumun kenarına gelir. Allah bizi cahil olmaktan beri buyursun. Evet. Yine kardeşlerim, cahillerin İslam toplumuna açtığı yaralar çok büyüktür. Tarih boyunca bunların yaptığı hatalarla doludur ki, ders almayan birçok belaya, musibete ne yapacak? Dükkar olacaktır. Ve her fesat, her fitne ve her musibetin nedeni cehalettir. Her hayır ve saadetin nedeni ise ilimdir. Cehalet neticesinde maruf münker, münker maruf haline gelir. Sünnet bidat, bidat da sünnet algılanır. Batıl olan hak yerine, hak da batılın yerine geçer. Yani sen, bu iyidir, bunun yapılması gerekir de, bir der ki, hayır. Bu batıldır, doğru olan budur de. Doğru gündeme getirirsin. Mesela birisi kendini alim zanneder. Hal, hareket ve yaşantıda o tam bir belamdır. İnsanları saptırıyordur. Hem kendini hem dinini satıyordur ve insanlardan kimliğini gizliyordur. Tespit etmişindir. İnsanlara bunu anlatmışındır. Hayır o alim derler. Seni dışlarlar. Maalesef. Cehaletin getirdiği pislik bu. Aleykümselam Yine sünneti gündeme getirdiğim bir toplulukta millet de, hayır bu bidat, sünnet olan bu derler. Bugün bakın, abdestten namaza, haçtan oruca hangi muameleye bakarsanız bakın, bir nikah ahkamına, bir evlenme adabına, bir cenaze adabına, hatta dün değil öbür gün duraktayım dolmuş yeni gitti. Öbür dolmuştan onun arasında 15-20 dakika oynar. Arkadaş durağa geldiğinde sela veriliyordu. Ben dolmuş bekledim. Dolmuş geldi bindim daha hala sela devam ediyordu. Artık ölen kimse uzattıkça uzatıyor. Uzattıkça uzatıyor. Fidat mı? Git bir söyle bakayım be. Sana neler yapıyor? Yani düşünün biz cenaze ahkamını dahi İslam'a nedir ters muamelesini görüyorsun. İşte cahiliyenin İslam toplumuna açtığı yara bu kadar büyüktür. Hem alim bazında, hem amel bazında, hem kişi bazında fitne, fesat, hatsafadadır. Fitne, sulh, sulsa fitnedir. Sünnet bidat. iyilik, kötülük kötülükse iyilik. Hatta benam olan alim alim olana belam derler bu toplumda. Düşünün öyle insanlar çıkıyor ki bizim yaşamış olduğumuz toplumda. Bugün başörtü meselesini alın toplumun birçok yaraları olsun. Öyle bir fetva veriyorlar ki şeyhülislam bu ya. Doğruyu konuşan bir insan ise hiçbir zaman ne yapmıyorlar? Hak ve hukuka e, riayet etmiyorlar. Bugün düşünün bir namaz ahkamını düşün, cemaattan kılınır. Nerede kılınır? Mescitte kılınır. Bir cuma ahkamını düşünün. Nerede kılınır? Camide kılınır. Bugün cahil, cuhara çıkıyor, kendini İslam ilan ediyor. Bir yer tutuyor küçücük, oraya gidiyor, cuma kılıyor. Cahiz mi bu? Ve istediği gibi hareket ediyor. Herkes de o salak, yani salak diyorum çünkü salak demesem başka bir şey diyeceğim. Ona Şeyhul İslam gözüyle bakır kimse tınlamıyor. Halbuki Cuma'nın kılınacağı yer neresi? Ha, davet mi yapacaksın? Orada yap. Başına bir bela musibet mi gelecek? Orada kes. Eğer orada bir yanlış varsa sahabe kalkıyor ne diyor? Allah bu elleri kırsın. Aleykümselam. Allah bu ellerin belasını versin yani. Allah Resulü böyle mi yapıyordu deyip hutbedeyken hem de vali olan birisini ne yapıyordu? Uyarıyordu. Düşün bir vali cuma kıldırmaya çıkmış. Sen de ona çıkıp yanlışını söyleyin. Hem de Allah bu elleri kırsın diyor. Namazdan sonra başına gelecek küçük bela musibeti vardır. Buna rağmen çıkıp hakkı söylüyor mu? Nerede söylüyor? Orada. Ona fasık diyor. Fasık olan birinin arkasında namaz kılınmaz. Aslında o fıska ne yüklüyor? Açıkça söylemesi lazım. Çünkü fasık bir yerde fasık bir yerde zalim bir yerde kafirdir. Açıkça söylemesi gerekir. Ki ben ona fasık diyenin cidden onu tekfir ettiği inancındayım. Ve gerçekten Allah'ın mescitlerini bırakıp da böyle bodrumlarda veya kendi tahsis ettiği bir yerde namaz kılan bir insanın ben tekfirci olduğu zihniyeti zihniyetinde olduğu inancındayım. Ama maalesef böyle salaklara hala insanlar adam diye ne yapabiliyor? Koyabiliyor. Ve sünnetle bidat çok rahat ne yapabiliyor? Yer değiştirebiliyor. Ve böyle salakların konuştukları hak, haksa ne yapıyor? Batıl duruma düşüyor. Allah böylelerin şerinden korusun. Bakın İslam şu dört kesimden gördüğü zararı kimseden görmemiş. Birincisi bildikleri halde, bildikleriyle amel etmeyenlerden. İkincisi, bilmedikleriyle amel etmeyenlerden. Üçüncüsü, bilmedikleri halde öğrenmeyenlerden. Dördüncüsü ise insanları öğrenmekten alıklayanlardan. Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim cehaletin her türlü pisliğinden, kötülüğünden bizleri korusun. Peygamberlerin davetine baktığınızda kardeşlerim en büyük engeli hep cahillerden görmüşlerdir. Davetçiler de aynı şekilde. Engelleri hep tasub. Geçen haftaki dersi hatırlayacak olursanız kardeşliği zedeliyen, bozan en büyük etkenler neydi? Birisi tarafkirlik, ikincisi de nedir? Kötü ahlaklı Bunların ikisi de cahiliyenin pisliğidir. Yani cehaletin getirdiği bir bağnazlıktır. Ve peygamberlere, muhalefet edenlere de bakın, hep bunlardan gelmiştir. Cahil ve mukallitlerden, yani birini taklit edenlerden gelmiştir. Ve cehalet, hidayetin önünde en büyük perdedir. Hidayetin kalbe girmesini önler, gözü köreltir, dili kurutur, kulağı da ne yapar? Sağır eder. Kimisinin gözü Ceylan gözü gibi olduğu halde görmez ve İbn Mektum örneğinde olduğu gibi, kimisinin baş gözü görmediği halde kat gözü görür. Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi, kimisinin de Mekke toplumunda az sayıda okuma yazma bilen insanlar olduğu halde, o insanlarda cahilliği nedir? Babası olur. O gün Ebu Cehil o toplumun en önde giden, zengin, okuma yazması olan birisiydi ama cehaletin ne oldu? Babası oldu. Neden? Neden Muhammed'in getirdiğine inanmıyorsun? Yalan mı gördün diye sorduklarında ne diyor? Haistir. Asla. Peki niye inanmıyor? Onlarla diyor bizim aramızda Mekke'de bir husumet vardır. Yani Haşim oğullarıyla. Onlar ne yaparsa biz bir mislini yaptık fakat şimdi onlar bir risalet getirdiğini söylüyor doğru hak ama biz onu getiremeyeceğimizi bildiğimiz için ondan diyor tasdik etmiyoruz yani o unvanı biz alamayacağımız için bizde nedir bir eksiklik diyor yani düşünebiliyor musunuz cehaletin asla bu şimdi öyle insanlar var ki tutuyorsun terbiye ediyorsun yetiştiriyorsun topluma belki hoca diye tanıtıyorsun hocasını tanımıyor. Ben hocayım diyor. Ben diyor alimim diyor. Kasalıyor ve kendine fırka yaratmaya çalışıyor. E bu Cehil'den bunların hiçbir farkı nedir? Yoktur. İlmin edebi üstündekine istifade ettiğine nedir? Vefa duymadır. Saygı duymadır. Eğer bu saygı bu edep yoksa onda insanlık yoktur. Ki i̇nsanlık yoksa İslam hiç yoktur. Git tasavvufçuya görünen nedir? Sakaldır jübbedir, şal vardır. Bunlara da git. Ortamın getirdiği bir İslam'dır. Onun dışında İslam'ı ne yaşantısında, ne düşüncesinde, ne çocuk eğitiminde, ne aile eğitiminde, ne de kardeşler arasında göremezsiniz. Ama her türlü gezme, oynama, top oynama, mal konuşma bunları görürsünüz. Evet. Allah bizlere cahiliye ahlakı değil, İslam ahlakını nasip etsin ve Allah'tan başkasına ibadet etmenin tek nedeni cehalet ve bilgisizliktir. Ki Tevbe suresinde olduğu gibi müşriklerden biri senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona eman verir. Yani Tevbe suresindeki bu ayet şirke düşmenin önemli bir nedeninin Kur'an'dan imandan uzak olmanın bir neticesi olduğunu gösteriyor vahiy ile birlikte olan bir insan cehaletten ne yapar kurtulur bugün bakın Kur'an ahkamı değil toplumun kabul ettiği güzel Kur'an okuyanın o ses nameleridir doğru mu hiç İslamla alakası olmayan namazda niyazda göz olmayan birisi bir Abdusamet'i dinlesin mest olur veya Türkiye'deki bazı meşhurları ne yapar hep bunları dinler. Halbuki Kur'an'ın içindeki nedir? Ahkam bizim için önemlidir. Ama insanlar ses önemlidir. Allah Resulü'nün bir sözünde ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an'a hafızlar olacaktır. Niye? Kafasına ezbere tutuyor da hayatına ne yapmıyor ahkamını geçirmiyor. Demek ki dinleyenler de onu münafıklığa teşkil edecek. Böylecek. Yani. Veyahut artık değişik hal ve hareketlerde bulunacak. O da ahlakını ne yapacak? Değiştirecek. Halbuki bugün Fas'a gidin yeni doğan bir çocuk 4 yaşına geldi mi orada adettir, töredir. Anne onu götürür. merside hafız olana kadar onlar ne yapar? Uğraşır. Yani şimdi oradaki çocuğa herkes farklı mı davranacak? Orada adet töre. Keşke burada da böyle bir adet olsa da insanlar hep hafız olsalar. Evet. Allah bizlere hayır versin. Cehaletten ve her türlü şirkten, küfürden bizleri beri buyursun kardeşlerim. Allah'tan başkasına ibadet etmenin en önemli nedeni bilgisizliktir dedik. Cehalet uyuşturur ve bu uyuşturmanın neticesidir ki cahil insanlar suçluları masum masumları suçlu ilan eder. Ve yeni farzlar ortaya koyarlar. Kimi tekfiri seçer, kimi bidatçıları fasık ilan eder dedik. Ve cahiliyenin de getirdiği birçok cahiliye davranışlar vardır. Mesela bugün sigara İslam'ın davranışı mıdır cahiliyenin? Cahiliye. Eğer İslam'ın olsaydı helal bir şey olsaydı mescidin içinde sigara içene kimse ne yapmaz? karışmaz. Bugün elinde sigara ilan birisi mescidin inşası bile olsa içinde sigara içtiğini görse cahili alimi müdahale eder mi etmez mi? mi? Dışında içsem kimse müdahale etmez. E Allah'ın arzı değil mi? Cahiliye davranış diye ne yapmaz? Demez. Hadi bu böyle. Bir de buna helal deyip de haram diyenin anlını karışlarım derse birisi ona ne denir? Hı? Artık ne denirse ha, İslami bir terim ben bulamıyorum. Bir de Allah'ın helalını haram, haramını helal kılıyorsa kendi yaptığı için bir de bunu meşru görüyorsa ve bunun peşinde de birisi hala salakça gidiyorsa onların insanlıktan da nasibi yoktur. Cahil, hakkıyla Allah'ı peygamberi bilmez Hatta kendisinden bile habersizdir. Cahil, başta kendisinin, sonra da toplumun kısacası bilmediği her şeyin düşmanıdır. Bilen donanımlı askeri, cahil ise eli boş olarak cepheye koşan askeri andırır. Ve onun mağlup olması her zaman nedir? Kaçınılmazdır. Alime melekler selam dururken, Cahilden şeytan bile belki de kaçmalığa sığınmaktadır. Cahil, toplumun bünyesinde zararlı bir unsurdur ki cahilin topluma zararının farkında olan İmam-ı Şafi yaşı ilerlemiş birisine hadisten İslam tarihinden bazı sorular yöneltiliyor. Bilmiyorum cevabını alınca Allah senin müstahakını versin. Hem kendini hem de İslam'ı mahvettim demiştir. Yani neden öğrenmedin niye vaktini boşa geçirdin diye cahil ve cehalet her zaman yerilmiştir kardeşlerim ilmin tüm güzel vasıfları cehaletin de tüm kötü vasıfları vardır ilim her zaman iyiliği barındırır kötülüğü ne yapar götürür ve örter cahillik de her zaman hayrı örter hep kötülüğü ön plana çıkarır bakın hayırlı insanlar iyilikleri gündeme getiren iyilikleri konuşandır ama cahil ve kötü insanlarsa iyilikleri unutan hatta hiç yapılmamış gibi gören ve hep kötülükleri konuşan ifsad eden, yayan birliği beraberliği bozan insanlardır bir alime ey cahil dediğin zaman hemen kızar cahile de alim olmadığı halde ey alim dersen hemen ne yapar seviniriz memnun olur kasalız. Allah kendisinden razı olsun İbnü'l-Cevzi herhangi bir gerekçe olmadan yıllarca servis seydesi yapan bir abitten bahseder. Kendisine neden gereksiz secdeleri yaptın diye sorduğunda ihtiyat için ihtiyat için yaptım demiştir. Bunun üzerine bir fakir kendisine senin kılmış olduğun tüm namazlar geçersizdir. Zira namazda olmayan bir şeyi sen ona ilave etmişsin demiştir. Düşün namazı kılıyor. Her namazın akabinde de acaba oldu mu olmadı mı diye ne yapıyor? Seviş secdesi yapıyor. Yani yıllarca. Olmadı deyince de kabul etmiyor. İslam hukukunda kadına özgü bir hak olarak kendisiyle evlenecek eşinin İlimin bakımından ondan düşük bir pozisyonda yani cahil olmaması gerek İlim bütün meselelerden de daha nedir üstündür zengin bir erkek alime bir kadına denk olamaz öyle durumu iyi olan insanlar vardır ki hep yetişkin kendini yetiştirmiş hatta alim derecesinde olan ne yapar kadın ara. hafız olsun şöyle olsun Böyle olsun diye sen ne olacaksın? Paran var diye bunu ne yapamazsın? Alamazsın. Kadınlara dinini öğretecek hatta ondan üstün olan bir erkeğin eğitilmiş bir kadından aşağıda olması o ailenin bir kere daha kurulmadan çökmesine ne yapar? Sebep olur. Geçmişte suç işleyen alimleri cahillerin yanına hapsetmekle en büyük ceza verilmiş olurdu. Allah kendisine razı olsun. Şeybani diyor ki eğer el yazmıyorsa el değil ayaktır demiştir. Yani yazmayan elin ayaktan bir farkı olmadığını söylemiş ve onu aşağılamıştır. Yine yazmayan elin diyeti yoktur demekle yazı yazmayan elin hiçbir kıymete faiz olmadığı vurgulanmıştır şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse kör olan kimse olur mu ayeti ilmin karanlık ve basiret cehaletin ise körlük ve karanlık olduğuna ne yapar işaret eder bu nedenle başta şeytan olmak üzere tüm şer güçler insana tahakküm etme yolunun cehaletten geçtiğini ne yaparla? İyi bilinlerim. Ve İslam cahilin münazaraya girmesini yasaklamışken alemin münazarasına ne yapmıştır? İzin vermiştir. Ve <gülüyor> ilmi üç şey için ne yapmayın? Öğrenmeyin. Yani cahillerle tartışmak için ilim etmeyin demiştir. Ceharetin ölüm olduğunu Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinden anlıyoruz kardeşlerim. ''Ölüyken dirittiğimiz, insanlar arasında yürümesini sağlayan bir aydınlık verdiğimiz kişi, içinden çıkamayacağı karanlıkta kalan kişi gibi olur mu?'' diyor. Bu ayet, ilim sahibi olmayanın yani cahilin ölüler mesabesinde olduğunu belirtiyor ki, tıpkı şeytanın <gülüyor> meseli olduğu gibi bir insana inkar et der şeytan, inkar edince de <gülüyor> ben alemlerin Rabbin'a sığınırım der ve ondan ne yapar? Uzak durur. Allah razı olsun. Bu ayeti kerime yani tıpkı şeytanın misali gibi bir insana inkar et der. O da inkar edince ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Bu hep ahirette karşımıza çıkacak ayetler. Allah inşallah bununla bizleri muhatap kılmasın. İşte bu şeytanın bile cahilin düştüğü konuma düşmekten ne yapıyor? Allah'a sığınıyor. Öyleyse kardeşlerim cehaletin belası, kötülüğü nedir? Çok büyüktür. Sohbetin başında da dediğimiz gibi iki şeyden Allah'a sığınma bizlere emrediliyor. Birincisi şeytandan Allah'a sığınma. İkincisi de nedir? Cehaletten Allah'a sığınma. Demek ki sığınma bizim neyimiz? Kalemizmiş. Acizliğimizi ve hiçbir gücümüzün olmadığı güç ve kuvvete, kudrete sahip olan Allah'a sığınarak bu cahillikten kurtulmamızı, ilim etmemizi ve ilimle amel etmemizi bize dinimiz ne yapıyor? Emrediyor. Ve bir sefere gittiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihat baplarında bulursunuz. Bir işi için bir yere gidiyor. Birinin kafası yarılıyor. Akabinde ihtilam oluyor. Ve soruyor oradakilere bana bir ruhsat yok mu? Yok. Sen husus edeceksin. Adam gusledir ve kafasındaki yara su gidiyor ve ölüyor. Geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu öldürdüler, onu öldürdüler, onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cahilliğin şifası sormak sorsalar ya, o yara bez koyarlardı, orayı teyemmüm eder, geri yıkar o ona ne yapardı? Yeter diyor. Elbette ki ihtilam et olduğunda, guslu gerektiren bir hal olduğunda gusletmek gerekir ama demek ki orada bir eksik bir ilim var. O da nedir? Cehaletin o noktada giderilmesi. Demek ki cahil olan bilmeyen bir insan birinin ölümüne dahi ne yapabiliyor? Sebep olabiliyor. Onun için halk arasında yarım doktor candan, yarım hocadan dinden eder diyor. Bugün günümüzde hocaım diye geçinenlere bakın, adamlar hep dininden ediyorlar. Bir bakıyorsun evden çıkmaz, sosyal faaliyetleri sıfır, sabaha kadar internet şeyhul islamları, ellerinde 3-4 paket sigara, onu yak bunu yak, kendi isimleriyle internete girmez, başka isimlerle bu bukalemun gibi gezerler ki münafıklığın alametleri. O alimin sözünü al, sabah ayrı bir iştahat, akşam ayrı, öğlen ayrı. Bunlar internet şeyhülislamları, insanların dinlerini çok rahatlıkla ne yapabiliyor? İfsat edebiliyor. Neden bu insanlar rağbet ediliyor da ilim ehlinin kadr-kıymeti bilinmiyor? Neden? Cahari. Karsındaki dininin emir ve nehirlerinden azıcık haberdar olsa ona gider de zam olur mu? Olmaz. Demek ki bir, karakter aynı karakter. O baş olmaya çalışıyorsa demek ki bu da bir baş olmaya, buyruk olmaya çalışıyor. O da cahil. Çünkü sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı bir fikre sahipse veya işine geldiğinde haram, helal olabiliyorsa demek ki ona intisap eden de aynı düşüncelerde olan birisi. Allah cahillerden de cahiller grubundan da bizleri uzak kılsın. Demek ki dünyadaki hayır, güzellik adına ne varsa bu ilmin neticesi olduğu gibi isyan, günah, çirkinlik, bağnazlık, tutuculuk adına ne varsa o da cehaletin eseri ve neticesidir. Ve cehalet musibetlerin en kötüsü ilimde haz ve nimetlerin en güzelidir. İlim din olduğu gibi din de ilimdir. Bu nedenle ulemanın en büyük güç ve önemli özellikleri de ilimdir. Allah bizlere Rabbani alimler nasip etsin. İlmiyle amel eden samimi yiğit insanları nasip etsin. Her türlü şirkten, küfürden bizleri uzak kılsın. Ve Allah Azze ve Celle belamların şerrinden bizleri korusun. Diliyle alim ameliyle, kalbiyle, münafık olanların şerrinden de bizleri korusun. Demek ki sohbette başlangıcıyla bağlayacak olursak, şeytandan Allah'a sığınıldığı gibi cahillerden olmaktan, cehaletten de ne yapma Allah'a sığınmak gerekir. Subhaneke, Allahümme ve hamdike, eşheden la ilahe illa ente, estağfurike ve tuğbulü. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbim.